At ve Eşek Bir zamanlar nehrin kenarındaki eski bir kulübede bir çamaşırcıyla onun atı ve eşeği yaşarmış. Aa, bugün çok uzun bir gündü. O kadar yorgunum ki... Sen niye yorgun oluyorsun ki? Bütün yükü taşımak zorunda olan benim. Sen sadece sahibimizi taşıyorsun. Öyle deme. Kes mısmıslanmayı da uyu artık. İyi geceler. Eşeğin söylediği doğruymuş. Çamaşırcı yıkanmış çamaşırları her sabah yakın köylere götürür, yıkanacak olanları da eve getirilmiş. Uzak yola gideceği zaman ata binermiş ve bütün çamaşır yükünü de eşeğe yüklermiş. Zavallı eşeğin gerçekten zor bir hayatı varmış. Bugün çamaşır var mıydı efendim? Aa, iyi ki geldin. Dün kardeşim karısıyla ve çocuklarıyla beraber geldi. Yıkanması gereken bir sürü çamaşırı var. Sorun değil efendim. Hepsini yarın yıkamış olurum. Teşekkürler. Bugün çamaşır var mıydı efendim? Ah Harry! Torunlarım tatil için yanıma geldi. Bütün gün oyun oynadılar ve giysilerini çok kirlettiler. Sana söyleyeyim, bir sürü çamaşır yıkaman icap edecek. Benim için sorun değil efendim. Çamaşırların hepsini yarın yıkamış olurum. Bugün çamaşır var mıydı efendim? Aa, Dün biraz temizlik yaptım ve bütün perdelerin güzelce yıkanması gerekiyor. Hepsini yarına kadar halleder misin? Benim için sorun değil efendim. Çamaşırların hepsini yarın yıkamış olurum. Böylece çamaşırcı o günün çamaşırlarını toplamak için kapıdan kapıya gitmeye devam etmiş. Anlaşılan o gün herkesin ya misafiri ya bir eğlencesi ya da temizlik işi varmış. Çamaşırcı bütün yükü zavallı eşeğin sırtına yüklemiş. Aa, bugün çok fazla bohçam var. Hepsini bu zavallı hayvanın sırtında nasıl dengeleyeceğimi bilemiyorum. Eşeğin yanında yürümeliyim. Ve bohçalara göz kulak olmalıyım. Yolda hiçbirinin yere düşmesini istemiyorum. Böylece çamaşırcı atına binmek yerine eşeğin yanında yürümüş. Zavallı eşek yürümekte zorlanıyormuş. Yükü o kadar ağırmış ki yere düşmekten korkuyormuş. Hava giderek ısınmış ve çamaşırcı yorulmuş. Oh! Bugün hava çok sıcak. Bu yürüyüş beni... Gerçekten çok yoruyor. Üstüne üstlük bugün o kadar çok işimiz var ki, mutlaka bir süre dinlenmemiz gerekiyor. Hey at! Efendim? Lütfen. Bugün yüküm o kadar ağır ki belim kırılacak gibime geliyor. <gülüyor> Lütfen taşımama yardım et. Bugün sahibimiz bile senin sırtına binmiyor. Lütfen yükümün birazını al. Alır mısın? Almam tabii ki. Benim görevim sahibimizi taşımak. Senin görevin yükü taşımak. Sade ve basit. Bu kadar. Savallı dostum, senden çok özür diliyorum. Sırtına asla bu kadar çok şey yüklememeliydim. Niye bir kısmını atın sırtına yüklemedim ki? Senden çok özür dilerim. gür Ama eminim anlayış gösterirsin. Sevgili eşeğe bugün dinlenmesi için izin vermediyiz. Ben bunu hak ettim dostum. Bugün bencillik etmeseydim yükü paylaşabilirdik ve ben sadece yarısını taşımış olurdum. Ama o kadar bencil olduğum için şimdi yükü tek başıma taşımayı hak ettim. İşte gördünüz. Yükü paylaşmak her zaman için daha iyidir. Yani arkadaşlarımıza yardım edeceğiz ve beraber çalışacağız. Bu sayede hiç kimseye yük binmez ve bütün iş hızlı, eğlenceli ve mutlu bir biçimde yapılır. Tembel Eşek Bir zamanlar küçük bir köyde bir tüccar yaşarmış. Para kazanmak için çeşitli malların ticaretini yaparmış. Tüccarın bir eşeği varmış. Malların olduğu çuvalları eşeğin sırtına yükler ve satmak için pazara götürürmüş. Tüccar eşeğine gerçekten iyi bakarmış. Eşeğin mesleği için değerli olduğunu bilirmiş. Eşeği temizler, onun sağlığına dikkat edermiş. Ona en iyi yemlerden yedirirmiş. Eşek genç ve güçlüymüş. Sırtına bir sürü çuval mal yükleyerek pazara kadar taşıyabilirmiş. Ama çok da tembelmiş. Çalışmayı hiç sevmezmiş. Sadece boş oturmak, yem yemek ve uyumak istermiş. Aa, yine mi pazar? Sahibim arada bir gün yapsa iyi olur. Ben tatillere bayılırım. Uh, belki sahibimin tatile ihtiyacı yok ama benim var. Eşek tüccarın tatil yapamayacağını anlamıyormuş. Çünkü tüccar pazara gitmezse para kazanamazmış. Öyle olunca evde eşeğe de yiyecek olmazmış. Tüccar pazardaki tezgahlara göre her gün farklı mallar satarmış. Bakliyat, tahıl, sebze, baharat, hatta meyve. Eşeğiyle her gün köyden pazara yürürmüş. Pazara gitmek için her gün bir nehirden geçmeleri gerekiyormuş. Tüccar nehri geçerken eşeğe özellikle dikkat edermiş. Bir gün bir arkadaşı tüccara pazarda tuza çok ihtiyaç olduğunu söylemiş. Aha! Haber verdiğin için teşekkür ederim arkadaşım. Ben de hemen tuz satmaya başlayayım o zaman. Tüccar kısa bir süre sonra pazarda satmak için 12 çuval tuz almış. Çuvalların altısını alarak onları eşeğin sırtına yüklemeye başlamış. Sonra çuvalların çok fazla olduğunu fark etmiş. Eşek yürüyemiyormuş. Ha, zavallı eşek. Çuvallar ona çok ağır gelmiş olmalı. Çuvallardan birini ben taşırım. O zaman hafifler. Eşeği yormak istemeyen tüccar çuvallardan birini sırtından almış. Ancak eşek o zaman bile yürümeye istekli değilmiş. Tüçer eşeğine değer verirmiş. Ama onun tembel olduğunu da bilirmiş. Eline bir sopa alarak eşeğini dürtmüş. Hadi bu kadar tembel olma. Yeterince dinlendin. Pazara gitmemiz gerekiyor. Hadi. <gülüyor> Tüccar o gün pazarda bütün tuz çuvallarını satmış. Oo, arkadaşım haklıymış. Tuz ihtiyacı giderek artıyormuş. Tüccar ondan sonra her gün tuz satmaya başlamış. Boş çuvalların içine tuz doldurur. Onları eşeğin sırtına yüklermiş. Eşek bazen 5. beş. Bazen altı çuval tuzu pazara taşımak zorunda kalıyormuş. Bundan mutlu olmayan eşek, Eve dönerken her zaman seviniyormuş. Tüccar bütün tuz çuvallarını sattığı için, Eşek geri dönerken yük taşımıyormuş. Böylece birkaç gün geçmiş. Sonra bir gün, Tüccar eşeğe altı çuval tuz yükleyerek pazara gitmiş. Nehre vardıklarında, Tüccar suyum biraz yükseldiğini fark etmiş. Bugün çok yavaş yürüyelim. Ayağımın kaymasını ve bu çağlayan nehre düşmek istemiyorum. Nehrin yarısına vardıklarında eşeğin ayağı bir anda büyük bir taşa takılmış ve eşek suya yuvarlanmış. Ooo oh, hayır hayır! Tüccar eşeği ayağa kaldırmayı başararak onu öbür kıyıya çıkarmış. Eşek korkmuş, şok geçiriyormuş. Ama sonra bir şey hissetmiş. Olamaz. Çuvaklar hala sırtımda. İyi de niye bu kadar hafif geliyor bana bu yük? Oho, bu nehrin sihirli güçleri var. Yaşasın, yaşasın. Ama eşeğin bilmediği şuydu. Nehir sihirli değildi. Suya düştüğünde çuvallardaki tuz suda erimişti. Eşek bu yüzden sırtında ağırlık hissetmiyordu. Çuvallarda hiç tuz kalmamıştı. Oo, bütün çabalarım boşa gitti. Ne satacağım şimdi ben? Neyse ki eşeğime hiçbir şey olmadı. Artık pazara gitmenin bir anlamı yok tabi. En iyisi eve döneyim. Ne? Sırtında yük yok mu? İş yok mu? Bu gerçekten yani sihirli bir şey. Yaşasın! Yaşasın! Eşek çalışması gerekmediği için bütün gün boş kaldı. Yemini yiyerek akşama kadar uyudu. Çok mutluydu. Ertesi gün çiftçi yine eşeğin sırtına altı çuval tuz yükledi. ...ve pazara doğru yola çıktı. Aa, dün ne kadar da güzeldi. Ama bugün yine çalışıyorum. Bir dakika, işten kaçabilirim. Sırtımdaki yükü hafifletebilirim. Ve eve geri dönebilirim. Aynı dün olduğu gibi. O suyun içinde sihirli güçler var. Eminim bana bir daha yardım eder. Eşeğin niyetinden haberdar olmayan tüccar pazara doğru yürümeye başladı. Nehre vardıklarında eşek bir adım öne geçti ve tüccar onu durduramadan önce bir önceki gün düştüğü yerde yine suya yattı. Hey ne yapıyorsun sen şaşkın şey! Ama çok geç kalmıştı. Eşeğin sırtındaki tuz yine suyun içinde erimişti. Yük kalmamıştı. Eşek yine mutluydu. Oldu işte. Ne yük var, ne değiş var. Nasıl oldu bu iş? Bir dakika. Bu eşek bilerek mi suyun içine yatıyor yoksa? Oo, ne Oo. kadar tembel bir hayvan. Ben onu o kadar çok düşüneyim ama hmm. o bana böyle teşekkür etsin öyle mi? Onu hemen götüreyim. Hmm. Şimdi ne yapacağımı biliyorum sana. Eşek işten kaçmak için mükemmel bir yöntem bulduğunu sanıyordu. Ama Tüccar'ın başka bir planı var. Tüccar, ertesi sabah eşeğin sırtına sekiz çuval yükledi. Ama eşek şikayet etmedi. Ya, sekiz çuval demek. Ama niye ağırlık hissetmiyorum? Ne fark eden? Sahibim sırtıma istediği kadar çuval yüklesin. Asılsa pazara falan gitmiyorum. Yaşasın! Yaşasın! Tüccar eşeği sessizce nehrin kenarına getirdi. Aa, i̇şte benimsiydim. Eşek nehri geçerken aynı noktada yine düştü ve suyun içine yattı. Ancak tüccar o gün eşeği yerinden kaldırmadı. Eşek kalkmaya çalışırken bir anda... Hayır sırtım <gülüyor> neler oluyor? Sırtım niye bu kadar ağırlaştı? O olamaz! Tüccar akıllı bir adamdı. Eşeğin yine onu kandırmak isteyeceğini anlamıştı. Bu yüzden eşeğin sırtına bu kez tuz yerine pamuk yüklemişti. Eşek suya yattığında da pamuklar suyu emerek ağırlaşmıştı. <gülüyor> Beni kandırabileceğini mi sandın? Şimdi hem pazara kadar hem de eve kadar yürümek zorundasın o çuvallarla. Aa, hayır, olamaz. Bunlar çok ağır oldu. Sırtım! Eşek nehrin hiç de sihirli olmadığını anlamıştı. Sekiz çuval pamuğu pazara taşıdı ve sonra da eve döndü. O günden sonra bir daha suyun içine yapmayı aklından bile geçirmedi.